Nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve na'udu billahi min şururi enfusine ve müseyyati amaline men yehdihillahu felamudillelah ve men yudil felaha diyela <gülüyor> ve eşhedü en la ilahe illallah vehdahu la şerike leh ve eşhedü enne muhammeden abdu ve resulü amme ba'd. Evet. Konumuz iktilattı. Bundan önceki derslerimizde ayetleri deyil gösterdik. Sonra hadisleri. Ondan sonra ashabtan bazı eserleri. Şimdi şeyden devam ediyoruz. Dört mezhep imamın görüşleri ve o mezhepten olan alimlerin görüşleri. Evet, on yedinci mesele ve kale ebn Abdülmer, <gülüyor> ebn Abdülber el maliki rahimahullah tufye fiyarabamiye felatavsettin ebn Abdülmer, ebn Abdülber el maliki rahimahullah dört yüz 63 senesinde vefat etti. Diyor ki Allah rahmet etsin. Maliki bir alimdir. Yecibu alel imam en yuhavvel beynel ricali ve nisai fitteemmül ve nadar. Yani imam Biyox diyor istiyor ki halife, kadınların ve erkeklerin bir araya gelmemesi için aralarına bir sütüre koymak lazım. Ben, örneğin kadınlar bir yerde, erkekler bir yerde. Ve haythu inظرنا الى الرجال. Tamam? Mı? Yani kadınların erkeklere ve erkeklerin kadınlara bakmaması için tamam? Bakmaması için kadınlara ayrı bir yer tahsis edip erkeklere de ayrı bir yer tahsis etmesi lazım. Niçin? Çünkü karışık olsalar birbirlerini görecekler, birbirlerine bakacaklar, birbirleriyle konuşacaklar, tamam mı? Dolayısıyla eğer bu gibi imamlar, bu gibi imamlar, kadınların birbirle kadın ve erkeklerin birbirlerine bakmamaları için aralarına engel koymalarını emrediyorlarsa, karma karışık birbirleriyle oturmak, tamam mı? Oturmak için men etmek çok daha nedir? Çok daha evladır. Ve, "Süleyman Efendi, imam al Serhisi, imam al Serhisi Hanefi mezhebine mensup olup meşhur bir imam. Bu eser Razi. Ve onun bir al mafsud diye bir kitabı var fıkıh Tamam mı? Diyor ki ve ينبغي للقاضي أن يقدم النساء على حدة والرجال على حدة. Diyor ki kadı erkeklerin ve kadınların İfadesini almak istediği zaman diyor, kadınları ayrı, ayrı getirmesi gerekiyor, erkeklere ayrı getirmesi gerekiyor. Veyahut da kadınlara ayrı bir yer ayrılaması gerekiyor, erkeklere de ayrı bir yer. Dikkat ediniz, mahkeme esnasında bile, yani ifadenin alınacağı bir zamanda bile veyahut da bir anda kadınların ve erkeklerin arasını ayırıyor. kadı. Bu kimdir bu? Ebu Hanife'nin mezhebine mensub bir imam ve en meşhur imamlardan İmam es-Saraksi rahimeullah çok meşhur bir imam. Ve diyor ki kadı diyor bu iki cinsin ifadesini almak istediği zaman ayıracak. Yani beraber mi oturtmayacak. Tamam mı? Bu biliyorsunuz yani kadının önünde oturacak olan kadın ve erkek hiç kadın erkekle konuşmaz, erkekle erkek kadınla konuşmaz. Yani devamlı kadının söyleyeceği sözlere dikkat ederek ne cevap verecekleri ne yapıyorlar oturuyorlar. Buna rağmen bu sessiz ve muakkat anda bile kadın ve erkeklerin bir arada bulunmamaları nedir? Elzemdir. Ve fi iktilat-i nisai me'an ricali indes zahmeti indes zahmeti minel fitneti vel qubhi ma le Diyor ki böyle kalabalık yerlerde erkekleri ve kadınları bir arada bulundurmak diyor, tamam mı? Yani, bu ilk karışımdan diyor, gelecek olan fitne herkes tarafından bellidir. Ve bu ortaya gelecek fitne de çok kabih, yani en kötü bir fitnedir. Çünkü genelde kadınların ve erkeklerin, daha önceden söylediğimiz gibi, kadınların erkeklerden, erkeklerin kadınlardan istediği bazı şeyler var. Ve bu her erkek fırtratında da var. Kadının fıtratında da var. Erkek kadını ister, kadın erkeği ister. Bu böyledir yani. Dolayısıyla nasıl ki bir ateş daha dediğimiz gibi ateş ve barudun bir yerde olmaması için elden geldiği kadar şahslarına yapıyor engeller koyuyorlar. Ve diyorlar ki kadınların ve erkeklerin karışık bir anda bir yerde bulunmaları diyor ateşin ve barudun birbirine karışmaktan çok daha tehlikelidir diyor. Niçin? Çünkü Allah korusun olacak bu tür şeylerden dolayı ey bu karışıklıklardan dolayı zinadan zina olduğu o zaman sen nesil bozulacak. Öyle değil mi? Namus gidiyor. Büyük bir mesele. Ve Allah katında biliyorsunuz zina en büyük günahtır. Birinci. Biri. Biri. Biri. Biri. tabi Biri. Biri. Biri. 483 senesinde vefat etti. Hicri Biri. Biri. yılı değil. Hicri yılı. Biri. Biri. Biri. Biri. Biri. Biri. Biri. Biri. Biri. Biri. Biri. Biri. Biri. Biri. Biri. Biri. Biri. Biri. Biri. Biri eee ve muhadasetethem ve diyor. Bir erkek diyor, karısını ve kızını diyor veya hatta hanımlarını ve kızlarını diyor. Tamam mı? Erkeklerle karışmayı veya da kadınlarla e, erkeklerle karışmayı ve konuşmayı ne yapacak diyor? Ve onlar onlarla ayrı bir araya gelmek gelmemek için ne yapacak diyor? Engel olacak diyor. Bir baba diyor ki yahmi ar-rajulu ay az-zawj ve bintahu kızını muhalati r-rijal ve muhadasetihim. Tam. Ve şafii alimlerden 505. senesinde vefat etti Allah rahmetitsin diyor ki Men'il iktilat fi mecalis zikr. Hatta diyor zikir esnasında bile ey Allah, Allah Celle Celaluhu'nun anılacağı zaman örneğin namaz vakitlerinde ve Yahutta ders halkalarında ders halkalarında kadınlar ile erkekler bir arada olmaması lazım. Ve namazlarda ve Vesselam döneminde olduğu gibi tek mescid olduğu için ne yapıyor ve Vesselam? Erkekleri öne, kadınları arkada. Ne için? Kadınların ve erkeklerin birbirleriyle karışmaması için. Tamam mı? Ve İmam El-Gazali Rahimahullah da diyor ki özellikle diyor, özellikle diyor zikir anlarda bile bir araya gelmeyecekler. Ve yecibu en yudrab beynel ricali ve nisai hailun nazar ve diyor kadınlar ve erkekler arasında bir, bir engel konması, konması lazım ki bu Bunlar birbirlerine bakmasın, bakmamaları için. فَاِنَّ ذَلِكَ مَظَنَّةُ fesad, Ey kadınların ve erkeklerin bir arada oturmaları ve birbirlerine bakmaları, aralarını bölmemek ve o engel koymamak en büyük fitne ve fesattır. Subhanallah bu alimler var ya, şu Rabbani alimler, bak adam 498. senesinde, 500, 500 senesinde bunu konuşuyor. Ki o zamanın kadınları çok güzel tesettüre bağlıydılar öyle değil mi? Peki bu zamanın kadınlarını görseler ne diyecek bunlar? O streç giydikleri streç pantolonlar, bluzlar, çırılçıplak yani giyinik vaziyette çırılçıplak. Bunları görsene ne diyecek bunlar ya? ya Allahu Ekber. Eğer o zamanki kadınlarına bunlar böyle konuşuyorlar. Ya bu zamanın kadınlarını görseler ne diyecekler? Vallahi cihaz, bize karşı cihadı ilan edecekler bunlar. <gülüyor> bunlar bunlar Rumlardır diyecekler. <gülüyor> Şeklimizi görseler var ya kadınlarımızın şeklini bu açıklıkta bu saçıklığı diyecekler ki bunlar bunlar as ve vel diyecekler. <gülüyor> bize karşı cihat ilan edecekler. Ya Rabb'i sana sığınırım. Evet. Ve qala el-fakiha el-malike Ebubekr Muhammed bin el-Velid el-Kureşi. Bu Endelüs eee memleketinden diyor ki اجتماع الرجال بالنساء عند ختم القران يلزمه انكاره لما يجري فيه من اختلاط الرجال والنساء diyor ki Kur'an-ı Kerim ختم khat yapılacağı zaman diyor erkeklerin ve kadınları bir arada bulundurmamak lazım diyor ve bunların aralarını ayırmak lazım. İnkaru ve burada inkaru demek ey çünkü münker olduğu için ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Sizden birini bir kötülüğü gördüğü zaman ne yapsın? <gülüyor> Elini değiştirsin. Çünkü bu büyük münkerdir. Dolayısıyla bu diyor <gülüyor> Kur'an-ı Kerim hatim yapılacağı zaman hani Türkiye'de biliyorsunuz bazı mevsimlerde kadınları ve erkekleri mescidine toplayarak hani sözde, sözde yani sözde bilmiyorum. Sözde Aleyhisselatü Vesselam'ın sakalının kıllarını gösteriyorlar. Ve ben İskenderun'da İskenderun'da Hamidiye Camisi diye bir cami var. Dediler ki Aleyhisselatü Vesselam'ın sakalı gösterilecek. Bilmiyorum Ramazan'ın hangi gün son günlerinde miydi? Sakalı yoksa şey. Ali Vesselam'ın doğum gecesi miydi? Bilmiyorum inan ki. Yani arkadaşlar dediler ki bir gidelim bakalım neler yapıyor bunlar, nasıl ediyorlar. Gittik. Hamidiye Camisi'nin halusu çok geniş. Emin olun mescitte kadınlar ve erkekler karma karışık. At, hoca efendi çıkmış böyle yüksek bir yere şöyle bir e, camda gösteriyor böyle. Tamam mı? Ondan sonra o ok, sanki <gülüyor> mahşerdir sanki. Kadınlar ve erkekler böyle birbirleriyle karışık Aleyhisselatü Semin sözde hani Aleyhisselatü Semin sakalup olmadığını ben bilmiyorum ama öyle nispet ediliyor. Ve onlar sadece böyle görmek için göreceksin o birbirleriyle böyle. Hem de nerede? Allah Celle Celaluhu'nun Evinde, mescidinde. Düşün. Burada da demek istiyor ki, bu mübarek diyor ki, Kur'an hatim yapıldığı zaman, bu hatim esnasında diyor, kadınların ve erkeklerin bir araya gelmemek için diyor burada ne yapmak lazım? Engel koymak lazım. Ve şiddetli bir şekilde de inkar etmek lazım. Bu gibi şeyleri yapan şahıslara karşı bunlar ne yapmak lazım? Rencide etmek lazım. Hele İslam Devleti'nin yaşandığı bir yerde ise bunları hemen ne yapar? Ölül emre şikayet eder bunları. veyahutta da mesela diyelim ki burada heyet var. Ne yapar? Onlara telefon eder. Bu gibi yerlere ne yapar? Bu gibi şeylere engel olur. Ve bu en büyük cihattır. Bu gibi şeyleri ihbar etmek alimler diyorlar ki en büyük cihattır diyorlar. Niçin? Çünkü bazı şahıslar mahsus bu tür şeyleri yapıyorlar. Böyle karışıklığı yapıyorlar. Abi o zaman görüldüğü zaman ne yapacaksın? Bunlara engel olacaksın. Özellikle İslam devletinin olduğu bir yerde. Örneğin Södyi Arabistan gibi. Ve kâle Bekir bin arabi Bu da Maliki alimlerden birisiydi. Diyor ki bu da 547. senesinde vefat etti. Diyor ki Fil raddi alemen kâle bi cevâz al mar'a al-qada". Biliyorsunuz şu bu burada Suudi Arabistan'da da konuşuluyor. Ey erkeklerin kadı olduğu gibi kadınlar da kadı olması lazım diyorlar. Tamam mı? Ve bu onlara şey yaparken, reddiye verirken diyor ki: "Fenne'l-mra'a la yete'a menha en tebruz ila'l-mecalis." diyor. Kadın diyor, meclislerde erkeklere ne yapmaması lazım? Görüş gözükmemesi lazım. Ve erkeklerle karışık bir şekilde de olmaması lazım. وَلَا Ve şahıslar birbirleriyle görüştükleri için, görüşmeleri için veya da konuşmaları için tamam mı? Veyahut bir mesele hakkında konuşmaları için yine birbirleriyle ne yapmayacak, görüşmeyecek. Dolayısıyla bütün bunlar haram olduğundan dolayı İslam devletinde Kadı bir kadının tayin edilmesi caiz değildir. Niçin? Çünkü genelde erkeklerle haşır, haşır olacak. Şimdi bazı kadın, er, kadın doktorlar gibi mesela, Özellikle bazı hastanelerde erkeğe de, yani burada Söyüde Arabistan'da mahsustan yapıyorlar bazı hastaneler. Erkeğe kadın götürüyorlar, kadına da erkek götürüyorlar. Yani kadını sana gönderiyor, seni kontrol ediyor. Erkeği de kadına götürüyorlar, kadın erkeği kontrol ediyor. Tamam mı? Tamam mı? Ve birçok Müslüman kadın bu konuda çok büyük potlar kırıyorlar. Ey mahremsiz bir şekilde gidiyor. En hassas yerleri o doktorun önünde oturup en hassas yerleri ona gösteriyor. Tabii ki bu en büyük masiyettir. Yani mecbur ol, olduğu zaman yani bundan başka çaresi yoksa kadın doktor yoksa mahremsiz o doktorun yanına gitmesi kesinlikle caiz değildir. Onunla beraber mahremini götürmesi gerekiyor. Ve burada demek istiyor ki bu Ebu Bekir bin Arabi rahimahullah işte bundan dolayı kadı, kadı devamlı erkeklerle görüşeceği için İslam Devleti ve yoktta İslam dini kadının kadı olmasına ne yapmamışlar cevaz vermemişler ve şu hadisi getiriyor diyor ki velam yuflekattulmanta sav var diyor ki böyle bir şey düşünen diyor hiçbir zaman iflah olmaz diyor deyi ki bir araya getirmek bunu düşünse bile diyor hiçbir zaman Allah onu iflah etmez Bak el elkesi elhenefi yine bu İmam Abbu Hanifen'nin mezebinden 587 senesinde vefat ti Allah rahmet etsin ve emmel Mara diyor Memnuatun Anneülhurucu ile mehafel Ricel Kadın ise diyor kadınların, kadın ve erkeklerin, karışık bir yerde, münasebetlerde veyahut da münasebetlere karışmak kesinlikle caiz değildir. لِكَوْنُ الْخُرُوُجِ سَبَبَنْ fitne. Çünkü böyle bir giriş veyahut böyle bir çıkış veyahut böyle bir karışıklık fitneye sebep olur. Hangi fitneye sebep olur? Kadının erkeğe erkeğe kadına bakıp birbirlerinden hoşlandıkları zaman en kısa bir zamanda tamam mı? Fırsatı buldukları an bir araya gelecekler ve bu iki cinsin bir araya geldikleri zaman ne olacağı artık kim ne, neyi tahmin eder? Bunun ondan ve onun bundan istediği olacak. Tamam mı? İşte bundan dolayı el Kesani el henefi Allah işte bu masiyetten dolayı kadınların ve erkeklerin hiçbir zaman bir araya gelmemeleri gerekiyor. Kale ebnil cevzi بودا إمام أحمد بن حنبلي مثلاً بيشوس 25 سنة السنة وفاته تي الله رحمة الله من من من جمع النساء والرجال فإنه من جمع النساء والرجال فإنه من البدع التي تجري فيها العجائب من اختلاط النساء بالرجال ورفع النساء أصواتهن بالصياح والنواحي تام ديركي Kadınların ve erkeklerin bir arada karışık oturmaları, bu diyor bir dağıtlardandır diyor ve özellikle diyor bu birbirleriyle karıştıkları zaman diyor kadınlardan çıkacak olan sesler artık konuşma sesleri olabilir tamam mı? Şiir sesleri olabilir yani Türkiye'de ilahi dedikleri. çünkü bu tür münasebetlerde erkekler kendi aralarında yani yani Türkiye'de şarkı türkü diyorlar ya veya da ilahi diyorlar. Arapçada neşit diyorlar mesela. Kadın neşit yapacak, erkek neşit yapacak derken kadının sesi de zarif olduğu için erkekler bu sesten dolayı ne yapabilir? Fitneye kapılabilir. Onun için İslam alimleri kadının sesli bir şekilde ezan okuması yasak kılındı. Neden kadınlar camilerde camilerde müezzin olamıyorlar? Çünkü bazı alimler kadının sesi avrettir diyorlar. Bazı zalimler kadının sesine avret değildir diyorlar. Eğer o kadının sesinden dolayı erkekler fitneye kapılmayacaksa. Yani zaruri anlarda birisi birisinin kapsını çalar. Amca evde mi? Hayır evde değildir. Normal bir ses. Tamam mı? Ama genelde ezanlar okunduğu zaman, Kur'an okunduğu zaman, şarkılar, türküler veyahut da okunduğu zaman genelde sesler ne yapılıyor? Güzelleştiriliyor. Güzelleştiriliyor dalgalaştırılıyor. Uzun havacasına çekiliyor ve ondan sonra artık sen düşün ne olacak. Dolayısıyla bundan dolayı İslam dini kadınların şarkı söylemesi erkeklerin de onları dinlemesi tamam mı? Musikayla veyahut da musikasız olsun. Özellikle o şarkılar ve türküler tamam mı? Veyahut da şiir denilen şeyler eğer onlarda müstehcen şeyler varsa müstehcen şey yoksa o kadının sesini güzelleştireceğinden dolayı o erkeklerin o sesi dinlemesi caiz değil. İşte diyor ki bunlar bir araya geldikleri zaman bunlar neşit söyleyecek, bunlar da söyleyecek derken ondan sonra al babam dedikleri gibi çıkacak fitneye. İşte bundan dolayı bu mübarek zat diyor ki kesinlikle böylesi yerlerde kadınlar ve erkekler bir arada bulunmayacak. Ve kâle ebun kudâme elhenbeli Bu da حملي مسبنة منسوب. س.ألفية وصي مينجى سنيسند يقول كان الإمام إذا كان مع الإمام رجال ونساء. طام. فالمستحب أن يثبت هو والرجال بقدر ما يرى أنهن قد انصرفن ويقمنهن عقيبة تسليمه قالت أم سلمة إن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلما من المكتوبة قمنا. Diyor ki burada ben kuday Allah. Diyor ki bir imam diyor camide namaz kılarken kadınlar ve erkekler varsa yani tek bir yerde tek bir salada ise o zaman diyor imam namaz bittikten sonra selam verdikten sonra onunla beraber olan erkekler hemen dönmeyecekler. Ey kimse kalkmayacak çünkü kad arkada kadınlar var o kadınlar kalkıp gidinceye kadar. Niçin? Bunun için söylüyor muakkat olmasına rağmen ki çıkışlarda kadınlar ve erkekler birbirleriyle karışmasınlar. Ve bu delili daha önceki derslerimizde daha başka alimler de bu meseleyi delil olarak getirdiler. Ve Kudem'e Rahim'e Allah tamam mı aynı delili yani erkeklerin ve kadınların bir arada oturmaları veyahut da birbirleriyle karışmaları bu hadisi buna ihtilatın haram olduğuna dair delil olarak getiriyor. Ve Um selam radıyallahu aynı şey diyor ki inne nisa fe ahdi rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kunna idha yani Ali sattu ve selam faz namazlarında selam verdiği zaman Aysu senem dönmezmiş bekliyor selam verdikten sonra kadınlar hemen terk ediyorlar mescidi yani mescidin içinde tesbih yapmıyorlar niçin ki erkeklerle karışık bir vaziyette olmasınlar ve thabata rasul Ey Ali Aleyhissatü vesselam selam verdikten sonra ve beraberinde olan erkekler Allah dilediği kadar böyle kıbleye doğru kıbleye kıbleye yönelik o duruyorlar. Hiç kimse kalkmıyor. Çünkü biliyorlar arkalarında arkalarlarında kadın kadınlar var. Ha o zaman kadınlar çıktıktan sonra ne yapıyor? Ali ve vesselam dönüyor ve onun arkasında olan erkekler de çıkmak isteyen şahıs çıkıyor veyahut da tespihatını yapan şahıs yapıyor. Niçin bunu yapıyorlar? Kadınların ve erkeklerin birbirleriyle karışmaması için. Ve o zamanki kadınlar yani sahabi kadınlar en muazzam bir şekilde tesettüre bürünmelerine rağmen ve bir sahabinin bir kadına bakıp da zina gözüyle bakıp veyahut da kadının ona bakması da belki tahmin edilmez. Buna rağmen Aleyhissalatu vesselam bu muakket vakit içerisinde bile kadınların ve erkeklerin bir arada olmamaları için Aleyhissalatu vesselam selam verdikten sonra bir müddet bekliyor ki birbirleriyle karışmasın. Liann liann el ihlal bidalik min ahadihima yufdi ila ihtilat Çünkü diyor her ikisinden diyor biri bu şeye vakit tanımazsalar ey imam Selam verdikten sonra hemen dönerse döndüğü zaman onun arkasında olan erkeklerde işi mesela ace, acil işi var mesela kalkıp gitmek istiyor e o an içinde kadınlar çıkacak kapıda ne olacak burada karışıklıklar olacak e birbirleriyle karışacaklar karışacaklar işte diyor ki bundan dolayı diyor Ali Satt ve Selam buna engel oldu ha o zaman Ali Satt ve Selam örnek olduğu için bu ümmet ümmetten olan her muslüman erkek veyahut her Müslüman hakim veyahut da her Müslüman baba her Müslüman imam güç nispetinde elinden geldiği kadar olduğu yerde kadınların ve erkeklerin bir arada olmamaları için ne yapacak? çaba gösterecek, çaba gösterecek. ve her babanın vazifesidir bu ondan önceki şahıs ne diyor ne, ne diyor İmam Gazali Rahmi diyor. Her koca, her erkek karısına veyahut da hanımlarına ve kızlarına, kızlarını ne yapacak? Erkeklerden koruyacak. Erkeklerden koruyacak. Yolda olsun, gidişte olsun, gelişte olsun, namazda olsun, münasebetlerde olsun, nerede olursa olsun, nerede olursa olsun. Bir de diyor ki Allah rahmet etsin. Diyor neden kadınlar Cuma günü namaza gitmekten alıkondu veyahut neden erkeklere farz olduğu gibi kadınlara farz kılınmadı? Sırf bu tür şeylerden dolayı. Ey kadınlar ve erkekler birbirleriyle karışmaması için Allah Celle Celaluhu Cuma namazını kadınlara farz kılmadı. Ama gitmek isterse gider. Veyahut farz namazına da gitmek isterse gider ama dediğimiz gibi nedir? Şu şu şu şurutlar var, şartlar var. İşte bundan dolayı Ali Sattu vesselam Allah Celle Celaluhu ondan sonra Ali vesselam kadınların ve erkeklerin camiye gidişinde ve gelişinde veyahutta cami camide oturma esnasında ya yani namaz kılma esnasında bir araya da karışmamaları için Allah Celle Celaluhu bu cuma farziyetini kadınların üzerinden kaldırdı. Yine başka bir yerde diyor ki مُنْقِدَامَ رَحِيمَ اللّٰهِ اَنْ يَكُونَ الْرِجَالَ مُخْتَلِطٍ بَنِيْسَى فَيَنْبَغِيْ اِنْكَرْ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ Kim kadınları ve erkekleri bir arada getirmeye çalışıyorsa onu gören şahıslar hemen ona ne yapacak? O şeyin münkeri inkar edecek. Ve orada güzel bir sözle iyiliği emredip bu münkerden sakındıracak. Hala Nasiheddin el-Ma'ruf ve İbnül Hanbeli bu da Hanbeli mezhebinden Allah. 634. senesinde vefat etti. Diyor ki enne içtima'il rical bin nise fi meclis fi meclisin fi gayri ma'ruf muharram kadınların ve erkeklerin tamam mı bilinmeyen bir yerde bir araya gelmeleri kesinlikle haramdır. Öyle ya bazı insanlar geliyorlar gizli gizli bir araya geliyorlar Genç kız çıkıyor çarşıya. Anne işte ben filan yere komşuya gideceğim. Ama konuştuğu gençle işte filan markette, filan şeyde, filan yerde, filan parkta birbirlerinden randevu alıyorlar. Anne ben efendim komşuya gideceğim, filan kızın yanına gideceğim arkadaşıma. Tamam kızım diyor. Ondan sonra çıkıyor. Halbuki ne? kız arkadaşına ne? nereye gidiyor? Randevu aldığı yere bunlarla görüşüyorlar. Ve bazen bakıyorsun ki 4-5 tane genç arkadaş, erkek 4-5 tane genç kız kadın bir araya geliyorlar mesela ve eğleniyorlar. Şunun evinde veya da bunun evinde veya da şu markette veya bu kahvede veya şu parkta bu kesinlikle nedir? Caiz değildir. Ve her baba nerede bulunursa bulunsun. isterse Amerika'da olsun, isterse Türkiye'de olsun, Rusya'da olsun, Suudi Arabistan'da olsun, nerede olursa olsun baba hanımlarına ve kızlarına bu konuda çok dikkat etmeli. Elinden geldiği kadar hanımları ve kızları erkeklerle karışık oturmamaları için veyahut da bulunmamaları için tamam mı? Ne yapacak? Büyük bir çaba gösterecek. Ve bu konuda özellikle ihtilatın haram olduğuna dair devamlı evde bu meseleleri konuşacak kızlarıyla, hanımlarıyla. Teyzeleriyle, halalarıyla yani Müslüman erkek akrabaları içerisinde en büyük davetçi olacak. Ali Sad ve sen biliyorsun Kun Feendir suresi hani usulü terefede gördünüz. Ayeti indikten sonra Allah Celle Celaluhu ilk önce ona en yakın olan akrabalarını uyarmasını emrediyor. Allah Celle Celaluhu. Ve diyor ki ve endir asireteke, eş akrabin sana en yakın olan kişileri ilk önce uyar. Dolayısıyla bir baba, her baba, her abi, her amca mesela kendi akrabaları içerisinde davetçi olması gerekiyor. İyiliği emredip kötülükten sakındıracak. Ama güzel bir üslupla, tıpkı ayetlerde ve hadislerde geldiği gibi. Öyle ya, yani Müslüman bir erkek, Müslüman bir baba özellikle çoluk çocuğuyla sert olmaması lazım. Hani dine girdireyim derken dincen çıkarmış olur Allah korusun. Bazı erkekler, bazı babalar, bazı abiler, bazı davetçiler maalesef-i şedid kaş düzelteyim derken göz çıkarıyorlar. Örneğin. Örneğin. Bir baba mesela kendi evinde çoluk çocuğundan bazı eksikler gördüğü zaman güzel uslufla değil ayetlerle değil belki dışarıda birisinden görse güzel uslupla ayetlerle tebliğ edecek. Ama kendi çoluk çocuğundan hemen sopayla mesela. Yani eline değiştir derken yine ile de kalk başını kır ondan sonra bağır çağırış pat pat pat pat. Bu demek değil ki. ve Vesselam münkeri değiştirirken müşriklerle böyle mi yapıyordu? Femen ra'a minkum munkara felugayruhu biyedihi hadisi eliyle değiştirsin derken illa dayaklanma, yaklan, bağırarak, çağırarak, nefret ettirerek değil. Çünkü kadın bile kocasından nefret eder ve konuştuğu zaman ondan duymak istemez. Veyahutta oğul babasından, veyahutta kız babasından, veyahutta teyze, yeneninden ve bu şekilde. Ha o zaman davetçi olan bir kişi her şeyden önce kendi evini, kendi nefsinden ondan sonra kendi evinden başlayarak Tamam mı? Ne yapacak? Güzel bir uslupla onlarla ders halkaları oluşturur ve devamlı özellikle haram olan şeyleri ne arada bir devamlı konuşacak ve tekrarlayacak. Ve özellikle bu ihtilat hadisesi. Özellikle bizim toplum gibi bir toplum genelde Müslümanlar karma karışıktırlar Büyük bir fitne. Ve o zaman bu meseleler devamlı konuşulacak. Yüzün açılıp açılmaması. Tamam mı? Veyahut hatta Karışık oturup oturmamak, bir araya gelip gelmemek bunlar çok olduğu için Müslüman baba bu konuda devamlı konuşması gerekiyor. Ve devamlı Allah'tan korkması gerekiyor. Ve baba bu tür şeylerde devamlı çocukların, çocuklarını ve hanımlarını veya da kızlarını Allah korkusuyla korkutması gerekiyor. Kendi sopasıyla değil, sopasıyla korkutmayacak. Allah korkusuyla korkutacak. Cehennemle ilgili ayetleri, hadisleri, cennetle ilgili ayet ve hadisleri bir yerden müjdeli müjdeci olacak, bir yerden de uyarıcı olacak. Ve buna et-tergîb ve et terhîb diyorlar meseleyi. İbnü'l-Münzir rahimehullah bir kitabında veya i̇bnül bunların hani zayıf ve hadis şeylerine göre değinmiş ve diyor ki et-tergîb ve et terhîb korkutmak ve teşvik etmek. Dolayısıyla davetçi hem korkutucu olacak korkutucu derken bu demeyecek. <gülüyor> Sopayla vurmayacak. Yani Allah Celle Celaluhu'nun haram kıldığı şeyleri Allah Celle Celaluhu'nun ayetleriyle ve hadisleriyle cehennemden korkutacak. Hani diyor ya Allah Celle Celaluhu sizin geçen gün usulü selesede gördünüz. Kumfen ver. Kalk ve korkut diyor Allah Celle Celaluhu. Neyle korkut? Ey şirki şirk yaparak ve şirke düşerek Karşılığı cehennem olduğu için işte cehennemle korkut. Bu şirki bırakıp veya da şirka koşmamak için uyar. Cehennemi hatırlat. Öbür tarafta cenneti hatırlat. Ve devamlı böyle terhib ve terhib, terhib ve terhib şekilde baba çocukları içerisinde arasında devamlı ne yapmak lazım? Bunu yani yaşatmak lazım. Ve her baba kendi evinde ben yani ustalarımızdan aldığımız tavsiyelere göre ben de diyorum ki acizane her baba kendi evinde mutlaka en azında haftada bir gün bile olsa yeterdir. Bir ders halkası oluşturması gerekiyor. Ve bir baba çoluk çocuğunun seviyesini bilir. Nereden başlaması gerektiğini oradan başlar. Eğer hakikaten tevhitte tevhidi tam gereği gibi kavrayamamışlarsa tevhidten başlayacak yok kavramışlarsa ondan sonra ki çoluk çocuğun zaaf noktaları nereden o konuyla ilgili ders yapacak ve ondan sonra birçok şeylere değinecek ders esnasında. Evet. Bakar, ıı, el Hafız Abu Bakr Muhammed bin Abdullah El Amiri Rahimahullah diyor ki İttefaka ulema el umme enne men i'teqed mahzurat ey kadın ve erkeklerin arasında ve erkeklerin arasında karışıklığın olmasında bir veis olmadığını söyleyen kişi diyor ben itikat bunu, bunu itikat ederse ay, haram değildir arkadaş ya siz bir şey bırakmadınız ki ya kardeşim her şey haram haram haram haram. ya arkadaş yani hiç mi hava almayacağız ya bizi bu güneşten, bizi bu havadan alıp koyuyorsunuz ya şu hocalar var ya şu din adamları var ya helal bir şey bırakmadılar arkadaş her şeyi haramlaştırdılar tamam mı? hiçbir şey bırakmadılar, nefes alamayacak hale geldik diyorlar tamam mı ve ibahat imtizac-ı rical bil nisvan fakat kâfer. Bir adam dese ki: "Hayır, karışık oturtmak. Ya hangi çağda yaşıyorsunuz kardeşim?" Diyor ki: "O zaman Allahü celle celalühü ve sellem döneminde şurada burada yani. dikkat ediyorsanız ta ve sellem'den örnekler verdik. Yani Hicri yılının 20100 senesinde örnekler verdik. 200 senesinde yüzyılsında örneklemede evet, 300 senesinde 400 senesinde ve ileride gelecek bu çağ bu zamanda olan alimler çağdaş alimler bile bu ihtilat meselesinde aynen bundan 1400 sene önceki alimlerin düşündüğü gibi düşünüyorlar. Yani bundan sonraki derslerimizde gelecek bu çağdaş alimler Suriye'den Mısır'dan Pakistan'dan dünyanın her yerinden aynı meselede ittifak geçmiş alimle nasıl ittifak ettiyseler bu zamanın alimle de o şekilde ihtilatın haram olduğunu konusunda ittifak etmişler. Diyor ki Allah rahmet etsin. Bir şahıs dese ki hayır niçin ihtilat haram olsun ve kalkıp da Allah'ın haram kıldığını helal ederse diyor bu kişi diyor kafir olur diyor. Ey kadınların ve erkeklerin bir arada oturmaları ve karışmaları haram değildir diye itikad ediyorsa ve ve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 erkekler kadınlar bir arada olsa ne olacak akrabalar bir arada bir münasebette bir münasebet esnasında karşı kotursalar, amca oğlu amca kızına amca kızı amca oğluna amca oğlu azsın amca kızın azsın peki genelde amca oğulları ve amca kızları birbirleriyle evleniyorlar hadi amca oğlu amca kızı bir arada birbirleriyle görüştüler o ondan hoşlandı bu bundan hoşlandı babadan istediler vermediler kaçırıyor ve götürüyor ondan sonra zinayı yapıyor belli birkaç gün sonra ve kaç ay sonra barışıyorlar ve zinadan hamile oluyor. Ne olacak? Ha? Sebebi nedir? İşte bu mahzurattır. Ve diyor ki kim bu mahzuratı helallaştırırsa diyor kadınların ve erkeklerin bir arada oturmalarını ve is görmeyen diyor fakat kafara diyor. Böyle bir kişi etikad ederse diyor kafir olur. Ama biz yine kaideyi bozmamak için ne diyoruz? ustadlarımızdan aldığımız kanata göre geçmiş alimlerimizden de okuduğumuz ve gördüğümüz kadarıyla diyorlar ki alimler eğer bu kişi böyle bir inancı varsa böyle bir itikadı varsa gerçekten de cahilse ve yok da tevili varsa hücceti oluşturmadan bu kişiyi muayyen bir kişiyi tekfir etmek caiz değildir ama genel konuşursa kim dese ki alkollü içki haramdır kafirdir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 Diğer kız arkadaşlarının önüne koymak şartıyla. Ondan sonra o açıyor, o açıyor, bu açıyor derken bu şekilde çoğalıyor. Sorular alın Bitti mi usta? Yani 40 dakik oldu. Sorularla Tayip, Tamam. Vakit bittiği için burada dersimize son veriyoruz. İhtilat daha uzun sürer mi hocam? Efendim? İhtilat daha uzun sürer mi? Tabii canım daha çağdaş animlerin deliyle mi? Bunu biz bütün yani bak asırlarca olan delilleri şey yaptık. İnşallah çağdaş alimler de kaldı. Onları da zikredeceğiz. Ondan sonra onlar bitirdikten sonra böylece bu konu detaylı bir şekilde anlatılmış olacak Allah'ın izniyle. Rabbim celalü celali ömür vesuhat vererse inşallah verirse inşallah yine bu dersimize devam edeceğiz. Hadi Allahu a'lem ve sallallahu aleyhi ve sellem mübarek aleyhine Muhammed ve ve sellem bihamdik eşhedü en la ilâhe illâ ente. Estağfirullah ve tövbe eyle. <gülüyor> eee bunun geçen e, bir tane şeyle mevlitle ilgili bir soru sormuştu değil evet, mi? Ha İbn he, ben o. İbn Teymiyye'nin İktidâ-sırat-ı müstakim'e müracaat ettim. E, bu Müslümanlar e, ya Arapçayı güzel anlamıyorlar. Eee veya hatta başkalarından duymuşlarsa o duydukları şahıs onlara onlara yanlış aktarmış. Eğer kendileri okumayıp da başkası onlara aktarmışsa o delili onlara vermişse yani hakikaten ben baktım kontrol ettim. Kızım kızım şu torbayı versene yavrum. Cezakallah. Cezakallah. aynı verdikleri sayfayı ben buldum. Tabii ki bendeki iki mücellittir. ustadımız ee, Nasr al akılın tahkikiyle. Burada aynı orada bize bilgisayarda gösterdiklerini burada ben okumak istiyorum hazine. Diyor ki: "و كذلك ما يحدثه بعض الناس اما مضاهاتا للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام ve ama muhabbetenin Nebi sallallahu aleyhi ve ta'ziman diyor." bazı şahıslar diyor ya diyor bazı şahıslar diyor Hristiyanların İsa Aleyhisselatü doğum gününü doğum gününü kutladıkları gibi hani şimdiki bizim Türkiye'de de kutlanıyor bu dünya aleminde kutlanıyor hani yılbaşı diyorlar ya evet. yılbaşı yani Haçların Hristiyanların oluşturdukları bir tarih olup Yahudiler de aynı tarihi hemen supturlar. Halbuki Yahudiler İsa aleyhisselam'ın en büyük düşmanlarıdır. Tamam mı? Buna rağmen şunlar yani İslam tarihini taklit edeceklerine yani bu Hristiyanik takvimini taklit ediyorlar. Dikkat ediyorsanız müsaade münasebetleri de efendim şunlar da bunlar da genelde şu anda bütün dünyada bu tarih kullanılıyor. Bu e, miladi takvim dedikleri. Diyor ki bazı insanlar diyor bu tür mevlidi kutlarken diyor ya Yahudi e, Hristiyanları Hristiyanları taklit ediyorlar. Veya hutta cahil olduklarından dolayı sözde Ali zat ve sevami sevdikleri için o günü ihya etmek istiyorlar. Tamam mı? Ve tahmin ediyorum bizim Müslümanların samimi Müslümanlar yani böyle avam tabakası Hristiyanları taklit etmek için değil de gerçekten Ali Satt ve sevdikleri için ve diyorlar ki mesela ya diyor biz Hristiyanların eee mevlidini veya hatta tarihini kutlayacağımıza biz de Hicri yılının şeyini e, ihya edelim. Ne olacak yani? Madem ki bu e, tarih İsa'nın Satt ve Selam'ın gerçek doğum tarihi de ise biz onu yapacağımıza, onu kutlayacağımıza biz Ali Satt ve Selam'ın mesela tarihini kutlayalım veya hatta doğum gecesini kutlayalım gibisi Am. Tamam diyor ki vallahi kad yüzibuhum ala hadihi el muhabbah ve Cahil oduklarından dolayı bunlar veya hatta tevil yapan kişiler. Öyle ya, bazı şanslar tevil yapıyor ama yaptıkları tevil fasittir. Her tevil doğru değil ki. Tıpkı akidede aşariler Maturidiler ve bu çizgide olan insanların isim ve sıfatlarda yaptıkları tevil gibi. Yani her tevil doğru değildir. Tamam mı? Bu tevil, Kur'an ve Sünnet anlayışı dışına veya ashabın anlayışı dışına çıkarsa veya otta onların anlayışına muhalif olursa o tevil fasittir. Burada bu şahıslar da yani Ali Satt ve Selam doğum gecesini veya otta kandil gecesi dedikleri mi, gecesini kutlayan insanlar niyetleri iyi olabilir demek istiyor ama fiilleri bidattır. Niyeti iyidir. Allah rızası için kutlamak istiyor. Tamam mı? Yani İbn Taimi rahimeullah burada o anlatmak istediği budur. Diyor ki fiil bidaat'tır. Niçin? Çünkü Ali Satt ve selam kendisi geçen haftada da değinmiştim ben bunu. Ali Satt ve selam kendisi bu günleri kutlamadığından dolayı kendisi vefat ettikten sonra onu herkesten daha çok seven onun ashabı ve özellikle Dört raşit Halife bu gibi günleri kutlamadıkları için tamam mı? Bizim de kutlamamız doğru değildir. Bunu kim kutlarsa o zaman bir daha ihdas etmiş olur. Ve her bir delalettir. Bu günleri kutlayan insanlar gerçekten Yahudi Ahiristiyanları veya Yahudileri taklit etmek için değil de gerçekten AİS tasrımı sevdiklerinden dolayı bu günleri kutluyorlarsa diyor ki olabilir ki diyor niyetlerinde sevap niyetlerinden dolayı sevap alabilirler ama fiillerinden kesinlikle sevap almazlar. Çünkü bu fiil bir dağıttır. Niçin bir daaattır? Ali ve selam yapmadı. Yapabilirdi ama yapmadı. Eğer bu gibi günleri kutlamak Allah katında caiz olsaydı Ali ve selam bilmese bile Allah Celle Celalü ona diyecekti ki ya Muhammed Ali Vesselam selam sen kendi doğum geceni ihya et veya da miraj gecesini ihya et diye ona emir verecekti. Yani haşe ve Allah Celle Celaluhu bu gibi tevcihleri unuttu mu? Müşerre Ekim'dir Allah Celle Celaluhu'dur. Eğer bu gibi kutlamalar caiz olsaydı Allah Celle Celaluhu Aleyhisselatü Vesselam, mutlak manada orada emir edecekti. Emredecekti. Veyahut da teşvik edecekti en azından. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu bu gibi günleri kutlamak için emir vermediği gibi veyahut da teşvik etmediği gibi Aleyhisselatü da kendisi yapmadı ve başkasının da yapması için teşvik etmedi. Onun vefatından sonra onun ashabı aynı çizgide devam ettiler. Ve biliyorsunuz bir Müslüman hakikati öğrendikten sonra tamam mı? Hakikati öğrendikten sonra delilleriyle hüccet oluşturduktan sonra ve kalkıp da o ibadeti Allah ve Resulüne karşı gelerek veya o talimlere karşı gelerek o bidatı ihdas etmek ve o ihdası devam etmek, tek kelimeyle Allah ve Resulüne karşı gelmektir. Ve bu konuyla ilgili Nisa suresinin 115. ayetinde mevcuttur. Kim bize hatırlatacak bu ayeti? Aynı, yani o ayet ama öyle değil. <gülüyor> ومن يشاقق يشاكر. من يشاقق رسول الله بعدما yani bir mesele apaçık şekilde deliller sunulduktan sonra hüccet oluştuktan sonra ve onca belli olduktan sonra buna rağmen kalkıp inaden heva ve hevesine uyarak o İbadet olmayan meseleyi ve otta günü ve otta ibadeti tamam mı? İbadet edinerek ve başkasına da bu ibadettir Söyleyip teşvik etmek O kişi tek kelimeyle Allah ve Resulüne karşı gelmiş oluyor. Ve Ali vesselam Allah Celleci diyor ki نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ Tamam mı? Yöneldiği yöne bırakırız onu. وَنُسْلِهِ جِهَنَّم Ve öldükten sonra onu cehenneme atacağız ve saadet ey o yer ne kötü bir yerdir. Dolayısıyla burada bu Müslüman ben inanıyorum ki ben öyle inanıyorum ki genelde de ve Sem Mevlidini kutlamak isteyen veya Miraç gecesi şunlar genel niyetleri iyidir. Ama fiilleri iyi değildir. Niyetleri işte bundan dolayı diyor ki vallahu kad yusibuhum ve burada ki kad kalimsi olabilir ki onlara sevap verebilir niyetlerinden dolayı. Niçin? Çünkü cahildirler bilmiyor veya da bilmiyorlar. Ama konuşulduktan sonra, delillerle sunulduktan sonra bu ibadetin İslam'da yeri olmadığını, tamam mı? Dinde olmadığını delillerle ispat edildikten sonra buna rağmen ısrar edip tamam mı? Ayetlerle zıtlaşarak, alimlere karşı gelerek, yok siz Vahhabisiniz, yok siz şöylesiniz, yok siz aşırıcıs, yok siz Muhammed Aleyhisselam'ı sevmiyorsunuz. Ya işte bu Vahhabiler Aleyhisselam'ı sevmiyorlar. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın Doğum gecesini kutlamıyorlar. Mirac gecesini kutlamıyorlar. Madem ki bunları kutlamıyor. Bunlar Allah Resulü'nü sevmiyorlar. Billahi yani. Bu söz. Sevmiyorlarsa niçin teşehhüdde günde en azında beş vakit namazda diyor ki Allahumma salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Sevmezse bunu söyler mi namazlarında? Hangi Müslüman ve vesselam'ı sevmez ya? Şii, Rafıziler, İthna'a Şeriyen'in söyledikleri gibi diyorlar ki Sünniler ehli beyti sevmiyorlar. Ve sünniler en azında beş vakit namazda, bir namazda en azında iki defa ne yapıyor? Diyor ki Allahumma salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Nasıl oluyor da bunlar ehli beyti sevmiyorlar? Ve bu gibi insanlar ehli sünnet ve cemaatı annavasıb diye adlandırıyorlar. Annavasıb nedir biliyor musun? Çoğuldur. Tekili nasıl nasıbidir. Ey Ali Satt ve Sem'in ehlibeytine düşmanlık yapan kişi ve o kişiler. Ve o Taali Radiyallahu çoluk çocuğuna ve sülalesine karşı koyup onları sevmeyen kişiler. Sünniler böyle bir şey yapıyorlar mı? Ve otan şimdi Ali Satt yani bu gibi günleri kutlamayan insanlara bunlar Ali Satt'ı sevmiyorlar. Bunlar Vahabidir deyip de ve bu insanlar vahabinin veya yutta Muhammed bin Abdullah'ın kim olduğunu kitaplarını okumamalarına rağmen, hakkında bir şey bilmemelerine rağmen hep ezbere, onun bunun sözlerini sakız gibi ağızlarına çiğneyerek vahabidir diye söylüyorlar. Soru kitlesi oldu hocam. Hı? Soru kitlesi oldu bana. Soru. Soru kitlesi oldu. Çok soru geldi. Yani Han bu, biz geçen haftadan bu arkadaşın yani biz zaten İnitaymiya'nın diyor ki, demek ki geçen hafta ne diyor diyor ki İnitaymiya diyor ki. Bu kutlanılır ve kutlayan da ona sevap verir. Yani yanlış anlıyorlar. Öyle değil. Tamam mı? Burada diyor ki Allah rahmet etsin. Diyor ki عَلَى هَذِهِ وَالْإِشْتِيادِ لَا عَلَى الْبِدَعِ اَيْ لَا عَلَى الْفِعِلِ Fiilen kutlamak kesinlikle bidaattır. Ama niyetinden dolayı olabilir ki Allah Celle Celaluhu onlara sevap verir. Niçin? Çünkü cahildirler, bilmiyorlar falan filan. Ama onlara söylendikten sonra bu bidati, bu münati yapmak kesinlikle caizdir. Çünkü Aristotelesam diyor ki men amile amel عليه Her kim bir amel yapar, bir ibadet yaparsa o yapmış olduğu amel, ey bir ibadet, tamam mı? E bizim sünnetimize uygun değilse veya da bizim sünnetimizde yeri yoksa o amel merduttur. Ve bu ibadetin Ey, bu Mevlut kutlanmanın ve o da e, gecesinin kutlanması Sünnette olmadı çünkü genç Peygamber yapmadı, ashabı yapmadı, tabiin yapmadı, etme tabiin yapmadı, Abbasiler yapma, emeviler yapmadı, Abbasiler yapmadı, tamam mı? Bu nerede, ne zaman çıktı bu gibi şeyler? Rafiziler, Mısır'da, Devletül tesis eden ettikten sonra bu gibi şeyleri çıkardılar. Ondan sonra şafiiiler sözdeyken kendileri bir mevlid oluşturdular. Hanefiler kendilerine bir mevlid oluşturdular. İndi melekler gökten. Ondan sonra herkes ayağa kalk. Niçin kalkıyorsunuz? Şu anda Allah Resulü aleyhisselam aramızda hazır olduğu için kalkıyoruz. Auzubillah. Hani görüyor musunuz? Türkiye'de okunan oldu. Kim oluşturdu arkadaşlar ya? Bu uzun çeken havalar Uzun hava çekiyor adam. İndi gökler melekten. Ondan melekler gökten. Ondan sonra orada şak şak şak oynuyorlar. Hoca Efendi de, de burada mevlüt okuyor. Havluda ona buna kalça sallıyorlar. Hoca efendi de orada efendim mevlüt okuyor. İndi gökten melekler. Bir yüz ziyal için, iki yüz ziyal için belki de Türkiye'de en zengin insanlar tamam mı? Hocalardır. Bu mevlüt okuyan hocalar bir hoca hele şimdi biraz maaşı iyi oldu. Ondan önceki maaşı memurlar arasında en az maaş alan hocalardı. 5-6-7 tane dairesi var. 8 dairesi var. 9 dairesi var. 10 dairesi var. 20 dairesi var. Burada oynuyorlar. Turist Turistik mi oynuyor, Ne yapıyorlar? Ne diyorlar ona? Hoca efendi de orada nereden geldi bu? Aleyhisselatü sen böyle bir şey oldu mu arkadaş? İşte bu kimden aldılar bunu? bunu Rafizilerden, şiilerden, şunlardan bunlardan aldılar. Ve dikkat ediyorsanız bu İthna'a şer'iye olan Rafiziler bu gibi şeyleri devamlı ihya ediyor. Filan imamın doğum gecesi, filan memne'nin vakası, filan memne'nin vakası ve bir arada toplanarak bu tür günleri ihya ediyorlar. Evet. Demek ki İmam-ı Bintaymiye en sonunda diyor ki ve inneme kemal mehabbetihi ve ta'zimihi fi mutabaatihi ve ta'atihi ve ittiba' amrihi ve iyi a sünneti bağıtan ve daha sünneti budur aleyhissalatü sevgisini iddia eden bir insan ne yapacak ve inneme kamil mehabeti aleyhissalatü sevmek nedir? Ne diyor ah, Allah Celle c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c o en kuntum tuhibun Allah fettebiuni. Eğer gerçekten Allah'ı sevmekte iddialı iseniz, tamam mı? O zaman fettebiuni, ay bana tabi olunuz. Ali Sattwastu selam bu günleri kutlamadı. Siz de ona tabi olun kutlamayın. Ashab kutlamadı. Siz de tabi olun kutlamayın. Niçin? Onların yapmadıkları bir ibadeti bir kutlamayı siz niçin yapıyorsunuz? Ve diyor ki burada, tamam mı? Ve ta'zimi fi mutabaatihi ve ve Ali <gülüyor> Onun emirlerine uymak ve sakındığı şeylerden sakındırmaktır. Ali zat ve semin sevgisi budur. Allah'ın sevgisi budur. <gülüyor> ve ihya sünnetihi batinan ve zahiran. Onun sünnetini batınen ve zahiren ihya etmek. Çok tamam mı? İşte budur. Ali zat ve sevmek ve o da bunu ihya etmek. <gülüyor> <gülüyor> Vallahu alem. <gülüyor> İdrak. Evet. Hocam bir kardeşimiz <gülüyor> Anladığım kadarıyla diyor hoca Suudi Arabistan'da oradaki ilim sahipleri şu Nusret cephesi ve orada mücadele eden, veren kardeşlerimiz hakkında ne söylüyorlar ve genel olarak Suriye'de olanlardan diyor e, ne söylüyorlar? Vallahi ben bu konuda konuşmak <gülüyor> istemiyorum maalesef. Benden başkasına sorsunlar bu tamam, gibi soru. Ederim. Tamam. Ee, maalcilere reddiye olarak diyor yazılan kitaplardan hangisini tavsiye edersiniz? Maalcilere reddiye olarak yazılan kitaplardan hangisini tavsiye edersiniz? Sünnet. İlk önce Kur'an sırra sünnet. mealciler derken tabi bilmiyorum. Maalci yani Kur'ancıları mı demek istiyorlar? Evet, maalci demek. Yoksa Maalci demek yani hani Kur'an-ı Kerim'in, Kur'an-ı Kerim'i böyle Türkçeden okumak. Yok da öyle gibiler. İmam Elbani'nin yazdığı bir kitap var, bilmiyorum Türkçe'ye tercüme edildi mi edilmedi mi bilmiyorum. Tamam mı? <gülüyor> diyor ki, hadis, hadis bi, bizatihi hücce. hadis bizatihi hücce diyor. Hadis bizzat kendisi nedir? Hüccettir. Ve biliyorsunuz özellikle bazı alimler ahad hadisi kabul etmiyorlar. Kur'ancılar zaten hiç hadisleri kabul etmiyorlar. Onun için, Kuran'cılar Müslümanlar gibi günde beş vakit namaz kılmıyorlar. veya namazdan önce ve namazdan sonraki sünnetlere riayet etmiyorlar. Ondan sonra mesela kadınlar, erkekler birbirleriyle karışık oturuyorlar. Ve 12 Eylül öncesi bazı Antakya'dan bazı gençler vardı. Şu anda ismim aklına gelmiyor. Ankara'dan, İstanbul'dan bazı kardeşlerimizle görüşüyorduk. Ve... Bir ara İstanbul Ankara'ya gittik, kendisi öğretmendi. Adam girer girmez yemek getirdiler bize, baktım hanımını da getirdi, bizimle beraber oturttu. Bu Kur'ancı bir kardeşimiz. Ve o kadar anlattık, o kadar anlattık, o kadar anlattık, kesinlikle kabul etmiyorlar. Ve orada tabii biz tavrımızı taktık, bize dedik ki tamam, yani biz nasıl olsa sana selam verdik, gördük. eğer Gerçekten bizi seviyorsan senin yemeğini yiyeceğiz. Bizi sevmiyorsan senin yemeğini yemeyeceğiz. Yani demek istedik ki eğer yemek yemek yememizi istiyorsan hanımını, hanımını buradan uzaklaştır. Eğer yemeğini, yemeni yememizi istiyorsan yok eğer yemeni yememek için bizi buraya getirdiysen o zaman hanımın burada otursun biz kalkıp gideceğiz. Ve adam 5 dakika bize konuşma yaptı hanımının huzurunda. Tesettürlü tabii kadın eşarplı, etekli falan. El mühim dedi ki senin konuştuklarını daha önceden de bize konuştun. Biz de sana konuştuk tamam mı? Sen busun biz de buyuz. Eğer oturmak, oturmamızı istiyorsan Allah rızası için hadi kalksın. Yoksa biz gideceğiz. El mühim e yani demek istediğim bu Kur'ancılar güzel tarafları var ve bazen o ayetleri o kadar ezberliyorlar ki belki sana Kur'an-ı Kerim'den birçok ayet getir. Hepsini ezberlemişler. Sen belki onun çeyreği kadar belki ayet ezberlemiş değilsin. Ve bu gibi insanlar cahil şahıslar oturdukları zaman hemen onlara kanıyorlar. Ve bakıyor ki oradan ayet getiriyor, buradan ayet getiriyor, oradan ayet getiriyor, buradan ayet getiriyor. Her şeyde ayet getiriyor sana. Diyor ki tamam Allah işte bu alimdir. Ondan sonra onların fikirlerine kapılıyorlar ve böylece Allah korusun bu fitne gittikçe çoğalıyor. İşte her şeyden önce bu gibi şahıslara İbn Kesir'in tefsirini okumayı tavsiye ederim. İbn Kesir rahim Allah biliyorsunuz onun tefsiri yani hem dirayet tefsiridir hem de rivayet tefsiridir. Yani birçok meselelerde ne yapıyor? Kur'an ile Kur'an bazı konularda Kur'an ile istişhad deliller getiriyor bazı konularda hadisleri getiriyor i̇bn Kesir bu şahıslara karşı kullanılacak en büyük silahtır. Bu bir. İkincisi İmam Elbani'nin yazdığı bazı kitaplar var. Özellikle tasih ettiği veyahut Selef alimlerin yazdıkları akide babındaki kitaplar. Ondan sonra e, sünnetle ilgili kitaplar. Ahmet bin Hanbel'in veyahutta da İmam Şafi'nin, İmam Nevey'nin ve bin Hacer ve bu son zamanlarda çıkan İbn-i Teymiye ibn el-Cevziye'nin kitaplarına, bu konular bu kitaplara müracaat ederlerse Allah'ın izniyle bu şahısların fikirlerini çürütmek için yeterli kitaplardır. Ve özellikle İmam Elbani Rahimallah bu yazdığı son kitap, bilmiyorum tabi Türkiye'de tercüme edildi mi edilmedi mi bilmiyorum. Ve biz bu kitabı burada bazı, bu öğretmen arkadaşlara dağıttık, belki inacı kardeş de vardı. Hem Arapçasını verdik, bu kardeşlerimize. Hem de e, tahmin ediyorum e, Türkçesi de vardı. Türkçesini de verdik. Ve buna rağmen, okumalarına rağmen kanı olmadılar. Ve yine aynı görüşte devam ediyorlar. Rabbim Celle Celaluhu bize hidayet verdiği gibi ve de bize hidayet etmesi için onları da, Allah Celle Celaluhu onlara da hidayet versin. Bize de hidayet versin. Allahu u Alem. E, fitne uykudadır, uyandıranın lanet olsun. Hadisi sahih mi? He sahihtir, doğrudur. Fitne nedir diyor, uykudan uyandırılması ne anlama geliyor? Hani fitne biliyorsunuz, yani fitne, <gülüyor> Lugâ etibarıyla yani imtihan ve iktibar anlamına geliyor. <gülüyor> tamam mı? Ancak, demin mesela biz e, bu dersi anlatırken hani Kadınlar ve erkeklerin bir arada bulunması fitnedir dedik ya. Burada ne demek yani? Hem imtihandır, iktibardır. Hem de aynı zamanda masiyete sebep olduğu için fitnedir. Örneğin bir kişi kalkıp da bütün gayesi şu Müslümanların ve taalimlerin ve da Allah ve Resulünün kadınların ve erkeklerin beraber oturmaları haram demelerine rağmen kalkıp daha başka birisi de ne yapıyor? Tam zıttı bir çizgi çizerek diyor ki elinden geldiği kadar kadınların ve erkeklerin bir arada oturmaları için ders halkaları, konferanslar, paneller, efendim, makaleler, şunlar bunlar yazıyorlar, bunlar... Bu nedir? İşte bu en büyük fitnedir. İşte bu gibi şahıslar, tamam mı? Bu gibi şahıslar gerçekten onlara tebliğ edildikten sonra eğer icabet etmiyorlarsa onları lanet etmek vaciptir. Ve aleyhissalatü vesselam birçok hadislerde ne yapıyor? içki alkollü içki içeni lanet ediyor. Kaşlarını çeken kadını lanet ediyor. Tamam mı? Nice hadislerde. Diyor ki: "İlhan Allah ol ve'l mutanmisat." Ama desek ki senin karşında kaşlarını çeken bir kadın olsa, belli bir kadın, ismiyle, şuyla, buyla onu lanet etmek caiz değildir. Bundan önceki derslerimizde bu meseleleri ne yaptık? Muayyen bir kişiyi tekfir etmek, lanet etmek caiz değildir. Tamam mı? Ama genel lanetleme olur. İşte Allah ve Resulünün haram kıldıkları bir şeyi helallaştırmak isteyen veyahutta Müslümanları bölmek isteyen bilerek Müslümanları birbirine düşürmek isteyen karı kocayı birbirine düşürmek isteyen iki arkadaşın arasını açıp birbirine düşürmek isteyen bütün bu nedir? Bütün bu fitnedir. İşte bu gibi fitneleri bu gibi fitleri ayaklandıran veyahut oluşturan kişiyi Allah ve Resulü tarafından lanetlenecek olan bir kişi eğer tövbe etmezse. Rabbim Celle Celaluhu bizi de onlara da hidayet versin. Kutlu doğum çalışması diye belli aralıklarla yapılan etkinliklerde diyor Allah Resulü'nü sevmek ve sünnetini ihya etmek üzere çalışmalar etkinlikler yapılmaktadır. Bidat diye katılmayı red eden kişinin hali nasıl olur? Lakin bu etkinlikler içinde diyor, Sünneti seniğede bulunmaktadır. Onları da reddetmiş sayılır mı? Siz ne anladınız bu soruda? Burada kutlu, kutlu doğumu, şey, yaparken, kutlu doğumu bu kutlu doğumu da dediğin zaman ne dedi? Asıl doğum günü, doğum günlüğü. Ha işte buna değindik Tayyip evet, o buna... zaman mesela bazı hadisler, bazı Sünnetler uygulanıyor o merasimde, o şeyde. diye bunlardan, bunlar da reddediyorum, diyorum. Bunları reddeder. Ya hadis çok açık. Birisi muttefakun aleyh, birisi sahih-i Müslim'de. Men ahedetha fi emri en muttefakun aleyh, men amile amelen leysa ala emrina, bu da İmam Müslim'de. Ve el-Sünnet ve'l-Cemaat özellikle selef alimleri bu konuda muttefiktirler. Örneğin diyelim ki Miraç gecesi. Aleyhissalatu vesselam'ın Miraç çıktığı gün sene içerisinde geldiği zaman ne yapıyorlar? Toplanıyorlar teheccüd namazını kılıyorlar, bazı ibadetler yapıyorlar. Bu yaptıkları ibadetler, hani İmam İbn Teimiyanın söylediği gibi Allah rahmet etsin. Bu gibi fiiller, bu gibi ibadetler nedir? Bir dâhttır. Bunlar kesinlikle bu konu, bundan dolayı sevap almazlar. Ama diyor ki, olabilir ki diyor. Kad yusabu alema fa'alu. Qad, ay olabilir ki niyetlerinden dolayı bundan sevap alabilirler. Olabilir ki diyor. Demiyor alıyorlar. Olabilir. Onun için geçen bu, bu delili bize gösteren kardeşimiz oradaki kat kelimesini anlamamış. Eğer kendisi Arapça okuyorsa veya Arapça okumasını bilmiyorsa başka biri söne aktarmışsa o da anlamadığından dolayı. Çünkü oradaki kat kelimesi yani her yani ihtimal niçin? Çünkü adam cahildir, niyeti iyidir ama fiili nedir? Fiili Fili caiz değildir. Onun için yani herkes, bütün alimler söylüyorlar, ibadetin makbul olabilmesi için iki tane şartı var. Bir, ihlas. ikincisi sünnete tabi olmak. Burada niyeti ihlaslıdır. Kandil gecesini kutluyor. Miraç gecesini kutluyor. Niyeti ihlaslıdır. Ama fiillerinde kesinlikle fiilleri bidat olduğu için oradan sevap almıyor. Yani ne demek? Miraç gecesinde bir araya gelen Müslümanlar. Tamam mı? Allah rızası için. Mesela İki rekat namaz kılıyor. Ona soracağız. Sen bu iki rekatın için kılıyorsun diyor ki sevap almak için ibadet olduğu. Ama bu bu ibadetten sevap almasın. Niçin? Çünkü Aleyhisselam böylesi bir gecede kendisi böyle bir namaz kılmış değildir. Onun ashabı böyle bir namaz kılmış değildir. Veya o taani sallam böyle bir gece böyle bir geceyi oluşturup da o gecede o kendi hayatını kimseye anlatmamış. Vefat ettikten sonra onun ashabı toplanıp da Aleyhisselam'ın o kandil gecesini ihya etmemişler. Birbirler aleyhissalatü vesselam'ı hatırlatmamışlar. ve da oruç tutmamışlar. Özellikle bazı caslar o günü oruçla geçiriyorlar. Öyle değil mi? Hatta cuma günü bile gelse bu cahil insanların çoğu yani bizzat biz gördük kandil gecesi cuma günü geliyor. Cuma gününü ne yapıyor? Oruçla geçiriyor. Halbuki aleyhissalatü vesselam cuma gününü tek başına oruçla geçirmek Mafila oruç olarak kesinlikle haramdır. Çünkü cuma günü Müslümanların haftalık bayramıdır. Kurban Bayramı'nı ve Ramazan Bayramı'nı oruçla geçirmek haramdır değil mi? Dolayısıyla bu gibi bu gibi şeylerde bunu yapmak kesinlikle caiz değildir. Niçin? ama cahil oldukları için ne yapıyorlar? Oruçla geçiriyorlar. Ali Sadvesemin hayatı konuşuluyor. Ondan sonra toplanıyorlar, kitap okuyorlar, şunu okuyorlar veyahut da toplanıyorlar yine efendim ee, işte şu kadar la ilahe illallah, şu kadar ihlas veyahut da birisine diyor ki hadi Kur'an oku biz hepimiz dinleyelim. Bunlar hepsi onlara sorsa ne için yapıyorsunuz bunu? Allah rızası, Allah rızası için, sohap almak için. İşte Allah-u diyor ki siz bundan bir miskazara kadar sohap alamazsınız ve bunu ihdas eden insanlar da sevap alamazlar ve bilakis onların kitaplarına ayet tövbe etmediyseler onların kitaplarına şer yazılacak. Tıpkı ilk Adem oğlu ilk öldüren, tamam mı? Adem ile Satü'sem'in iki tane çocuğu. Birisi birisini öldürdü değil mi? O öldüren kişi o kıyamet kopuncaya kadar bu katilde onun nasibi var. Bu öldürmekte onun amel defterine bu izir yazılıyor. Bu bid'atları ihdas eden insanlar da onların amel defterlerine bu gibi günahlar yazılır. Ve o ihdas eden ibadetlerle ibadet yapan insanlar da ibadetleri Allah katında makbul değildir. Hadis açıktır. Manası bayağı açık ve İmam Müslim'de, diğeri de İmam Müslim ile İmam Buhari'nin ittifak ettikleri hadis. Men ahdasa fi emrina hada ma leysa minhu fehu haram. Ey bizim dinimizde her kim bir dinimizden olmayan bir şey icat ederse o icat etmiş olduğu şey nedir? Merdüttür ey makbul değildir. Allah Celle Celaluhu onun yüzüne çarpar o ibadeti. Çünkü ibadetler delile dayalıdır. Herkes kafasına göre bir ibadet oluşturursa bu din laşka bir din olur. Hristiyanların dini olduğu gibi. Niçin Hristiyanlar saptılar? Çünkü cahilhane bir şekilde ibadetler oluşturdular. Allah'a yaklaşmaya çalıştılar. Onların dini başka bir din oldu. Bizim dinimizde, Hz. i dininde yapılacak olan ibadetler delile dayanmalı gerek. Dayalı olması gerekiyor. Ey Allah tarafından, Hz. i tarafından. Yoksa o gelir şöyle bir ibadet oluşturur, bu gelir şöyle bir ibadet ve ehli tarikat dikkat ediyorsanız bazı ibadetler oluşturuyorlar yani ayete ve hadise yüzde yüz olmasına rağmen bu ibadetleri yapıyorlar peki hadis apaçıktır. dolayısıyla bu gibi ibadetleri yapan kişilerin savap konusunda nasipleri yoktur vallahu alem Hocam kısa kısa olursa, çünkü zaten dersin konusuyla şey ilgili. Ee, Müslüman bir kadının diyor erkeklerle bir üniversitede okuması doğru mu? Olursa da hangi hallerde olur diyor. Tabii ki biz devletlerin dinlerine karışmıyoruz. Ben acizene yani devletlerin işlerine elimden geldiği kadar karışmamaya dikkat ediyorum. Tamam mı? Ama ben babaya bir babaya ve bir anneye veyahut da bir Müslüman erkeğe bu Müslüman kadına nasihatim şu. Tıpkı burada Allah Celle söylediği gibi, Hz. Muhammed'in söylediği gibi, ashabın söylediği gibi ve mezhep imamların söyledikleri gibi. Kadın ve erkeklerin hatta bak İmam Gazali diyor ki hatta Kur'an okumak için ders halkalarında bilene yapmayacak bir araya gelmeyecekler. Değil ki normal normal okul yani bizim dinimizde bizim şeriatımızda kadınların ve erkeklerin bir arada okumaları caiz değildir. Bir arada oturmaları caiz değildir. Kur'an bile okuma, bir arada okumaları caiz değildir. Ve ve aleyhissalatü sahih hadiste gösteriyor. Allah sallallahu aleyhi ve sellem çocuklar 7 yaşına ve 10 yaşına geldiği zaman diyor birbirlerinden ayırın diyor. Kız kardeş ve oğlan kardeş oldukları halde. Öyle değil mi? Hadiste diyor ki ve vesselam ne diyor? Bize hatırlatın hadisi. 7 ee, yaşına geldiği çocuklarınızı Çocuklar ne yapınız? Namazı öğretiniz. Namazı namaz kıldırınız. Eğer 10 yaşına bastığı zaman o zaman kılmıyorlarsa onları dövünüz ve diyor ki birbirlerinden ayırınız misvaiz veem orada şey diyor ya misvalak korkutunuz yani omuzlara biliyorsunuz bir kişinin bir kişinin yüzüne vurmak kesinlikle caiz değildir kafir bile olsa Onun için savaşlarda Anat vesselam Müslümanların kafirlerin yüzlerine kılıçla vurmayı sakındırıyordu Hanat vesselam yüze vurmak kesinlikle haramdır ister kadın olsun ister çocuk olsun omuzlarına bacaklarına yani böyle, çünkü bazen hele yani nice çocuklar babaları tarafından, öğretmenler tarafından tokat vurulunca kulağına gelir ve hemen ölüyor. Kulak patlıyor, ölüyor. Yüze vurmak kesinlikle caiz değil. Korkutacak derken, tamam mı? hadisi, Yani on yaşına bastıkları zaman onları dövün. Yani hafifçe onları dövün, korkutun yani biraz şiddeti gösterin. Toplamı ferriku beynehum fi'l madaj'i Ali sattu vesselam. Ferriku beynehum fi'l madaj'i Allahu ekber. 10 yaşında çocuklar kardeş olmalarına rağmen aralarını armayı, ayırmayı emreden Ali sattu vesselam. Akıl balık olmuş iki tane, iki tane genç birisi kız birisi olan 20 yaşında, 25 yaşında bir arada okumalarını veya bir arada olmalarını müsaade eder mi? Nasıl, Nasıl olur? Müslüman erkek ve Müslüman kadının ellerinden geldiği kadar güç nispetinde bir araya gelmemeleri gerekiyor eğer nikahları birbirine düşüyorsa. Allahu alem. Baba kızına ve çocuğuna dikkat edecek kardeşim ya. Allah Celle diyor ki kendi nefsinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennemden koruyunuz. Öyle değil mi? Ve öbür tarafta diyor ki aleyhissalatü vesselam her çoban kendi sürüsünden sorumludur. Amenu, ve nara, ve Ey iman edenler! Kendi nefsinizi ve çoluk çocuğunuzu tamam mı? Yakıtı taşlar ve insanlar olan ateşten koruyunuz diyor ya. O zaman bir baba kızlarını, hanımlarını, daha başka erkeklerle bir arada oturtursa o zaman bu kişiyi çoluk çocuğunu cehenneme terk etmiş olur. Evet. <gülüyor> Allah'u alim. Hittâb. <gülüyor> Birkaç soru daha var. Yeter abi saat on bir küsür. Eğer dersle ilgili ise iki tane mi? İki soru var tamam. e, hocam. Bir hoca mi ilgili? Yok biri dersle ilgili değil de... Neyi? Sorayım. Bir hoca diyor, kadınların kaşını tamamen aldırırsa haramdır. Bir kısmını aldırması herhaldir diyor. Ee, bize de delil göstersin. Bu görüşü savunan alimler var mı diye sormuş. Yok kesinlikle öyle bir şey yok. Kaş, çekmek konusunda bütün alimler müttefiktir. Ama bacakları, elleri, kolları, göğsü veyahut da bacaklarda çıkan kılları çekmekte alimler ihtilafa düşmüşler. Kaş konusunda bütün alimler müttefiktirler. Ama bir kadın yüzünü çeker mi çekmez mi? bıyığında şöyle burun altındaki dudak üstündeki bu bıyık kesiminde çıkan bıyıkları ke çı çekmek burada ihtilafa düşmüşler. Bazı alimler diyor bir kadın kaş, kaşta müttefiktirler. Ke çekmek, çektirmek veyahut da inceltmek, kesmek e kesinlikle haramdır. Ama mesela kadın, kadının yüzünde böyle sarımsı kıllar var. Veyahut da bıyıkları <gülüyor> üzerinde. Veyahut da mesela e böyle kolları mesela kıllıdır. Bazı kadınlar kıllıdır. Koca diyor ki ben diyor kılı istemiyorum. Karısına diyor ki bu kolları çek. Veyahut da bacakları kıllıysa erkek gibi böyle. Tamam mı? Veyahut da sarımsı kılları varsa genelde kadınlar da bazı kadınlarda kıl varsa sarımsı kıldı. Yani üstünü siyah değil erkek gibi. Zayıf. Heh. İşte bazı alimler bacaklarda, kollarda yüzde olan kılları çekmekte beis görmüyorlar. Kocalarına tecemmül veyahut da güzelleştirmek için. Bazı alimler vücuttaki bütün kılları çekmeyi sakındırıyorlar. Ama kaş konusunda bütün alimler müttefiktirler. Bu hoca, bu hoca'nın delili nedir? Onlardan ona sorsunlar. Sizin bu konudaki deliliniz Kur'an'dan, Sünnet'ten veyahutta hatta dört mezhep imamın ali, e, kitaplarından veyahutta hatta el Sünnet ve Cema cemaatin alimlerden bu konuyla ilgili hani delil göstererek söyleyen kişiler varsa bize gösterin. Yani kaç konusunda muttefiktirler. Haramdır kesinlikle. Ne kesmesi ne jiletle ne kaslan ne de min kaçlan. Evet. Hocam kısacık bir sorudan bu konunun ha. dışında bu su. Hemen. Evet. Suda bulunan yırtıcı hayvanların eti yenilir mi? Ee, biliyorsunuz denizde yaşayan bütün hayvanlar helaldir. Ancak hem denizde hem karada yaşayan hayvanlar, hayvanlar müstesna.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 Dışarıda ölü olarak görüldüğü zaman onlar yenmez. Allahu alem. Hatimli hocam. Hedef Allahu alem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu nebine Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ve selleme ecma'in. Sübhanakallahu aleyhi ve hamdik. Aşhedü a'lâ ilahe ilan teşafirüke ve tuğbu ileyküm. Böyle o sert diye yazanlar daha yazıyorlar mı? Bakmadım, bakmam lazım.